Peygamber'e saygıyı bilelim. Peygamber'e saygı, ismini söylediğimiz yahut başkası tarafından ismi söylenildiği takdirde salavat-ı şerife söylemek. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemek. Yazıda kısaltmaksızın sallallahu aleyhi ve sellem kelimesini yazmak. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ Resulümün size getirmiş olduğu hükümleri tutun Size yasakladığı şeylere derhal son verin El-Hajr suresi ayet 7 Ayeti kerimesinin emri şerifine uyarak Onun peygamberliğini tasdik ile getirdiği şeylerin hepsine iman etmek Emir ve nehilerinde ona itaat etmek Hayat ve vefatında ona yardımda bulunmak, ona yardım edenleri desteklemek, düşmanlarına düşmanlık yapmak, sünnetini ihya etmek, davasını eşittir, şeriatini nerş etmek, şeriatin haram gösterdiği şeylere değer vermemekle onun ilimlerini öğrenmek, manalarını anlamak ve bunları başkalarına da öğretmek ve tebliğ etmekle gerçekleşir. Ashab'a saygı ise isimlerini söylediğimiz yahut başkası tarafından isimleri söylenildiği takdirde radiyallahu anhu söylemek. Yazıda kısaltmaksızın Radyallahu anhu kelimesini yazmaktır ve onların şerefini korumaktır. Hadisi şerifte Allah'a Allah, Allah fi ashabi Allah'a Allah'a fi ashabi la tetekhizuhum gerdan ba'di Femen ahabbahum fe bi hubbi ahabbahum ve men abghadahum fe bi azahum fe azani ve azani fe Allah'tan korkun Allah'tan korkun ashabımın hakkını koruyun Allah'tan korkun Allah'tan korkun ashabımın hakkını koruyun Benden sonra onları asla hedef etmeyin. Kim onları severse beni sevdiği içindir ve kim onlardan buz ederse benden buz ettiği için onlardan buz etmiştir. Kim onlara eza cefa verirse bana eza cefa vermiştir ve kim bana eza cefa verirse Allah'a eza cefa vermiştir yani karşı gelmiştir. Ve kim de Allah'a karşı gelirse bu takdirde Allah'ın onu çabucacık yakalaması muhakkaktır. Diğer bir hadisi şerifte İhfazuni fi ashabi ve ashabi. Femen hafizani fihim hafizahu Allahu fi'd-dünya ve'l-âhireti. Ve men lem yahfizni fihim takhallallahu anhu. Ve ve kayınpederlerimin içinde beni koruyun, eşit hakkıma riayet edin. Kim bunların içinde beni korursa, Allah da dünya ve ahirette onu korur. Kim de onlar içinde beni korumazsa, Allah da ondan yüz çevirir. Allah kimden yüz çevirirse çabucak onu muaheze eder, eşit yakalayıp cezalandırır buyurulmaktadır.